Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Yeşil Gazetide yer alan habere göre Yeraltı Ağlarını Koruma Derneği'nce yapılacak çalışmada trilyonlarca kilometrelik yeraltı ağlarını kurtarma ve karbon tutulmasına, besin maddelerinin taşınmasına ve ekosistem biyolojik çeşitliğin korunmasına yardımcı olmak için mantar ağları haritalandırılacak. Bilim insanları proje kapsamında ağ biyo çeşitliliğini ve karbon tutmada etkin noktaları keşfetmek için Önümüzdeki 18 ay içinde tüm kıtalardaki ekosistemlerden 10 binin üzerinde örnek toplayacak. Elde edilen haritalar daha fazla karbon depolama ve aşırı iklim olaylarından kurtulma potansiyeline sahip yüksek öncelikli bölgeleri belirlemek için kullanılacak. Yeraltı mantarları toprakta bitki köklerine bağlanan besin otoyolları görevi gören ağlar oluşturmak için karbondioksit kullanıyor ve köklerinden karbonu alarak besinleri serbest bırakıyor. Projeyi 3,5 milyon dolar bağış yapan Amerika Birleşik Devletleri'nden milyarder Jeremy Grantham şunları söyledi. Ayaklarımızın hemen altında iklim değişikliğini hafifletmede paha biçilmez bir müttefik yatıyor. Gizli sonsuz mantar ağları. Bitkilerden mantar ağlarına yıllarca, milyon, milyarlarca ton karbondioksit akar. Yine de bu karbon yutakları yeterince anlaşılmadı. Yeraltı ağlarını koruma derneği dünyadaki yaşam için bu tehdit altındaki ancak hayati varlığı haritalamak ve kullanmak için çalışırken küresel koruma da yeni bir bölüme öncülük ediyor dedi. Enerji piyasası düzenleme kurulunun yani EPDK'nın Eylül ayına ilişkin doğal gaz piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı 16,1 LNG ithalatı yüzde 9'a yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı Eylül'de geçen yılın ayına göre %15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu. İthalatın yaklaşık 3 milyar 628 milyon metreküpü boru hatlarıyla 653 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirdi. Eylül'de en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 2 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken ülkeyi 883,3 milyon metreküple İran 738 milyon metre de Azerbaycan takip etti. Acilen bizim kendimizi kömürden ve petrolden olduğu kadar doğal gazdan da kurtarmamız gerekiyor. Sadece cari açık için değil önemli olan iklim değişikliği ve gelecek kuşakların hayatta kalabilmesi için. İlkokul, ortaokul ve lisede okutulan ders kitaplarının çoğundaysa iklim değişikliğinden bahsedilmiyor. Bu bahsettiğimiz fosil yakıtlarla ilişkisi de kurulmuyor. Bazı kitaplarda ise Türkiye'nin iklim konusundaki çabaları övülmüş Ekosfer Derneği bu yıl ilkokul, ortaokul ve lisede okutulan ders kitaplarında iklim krizinin yani iklim değişikliğinin nasıl anlatıldığını incelemiş. İklim krizinin etkisini her geçen gün arttırmasına rağmen ders kitaplarında çok az yer verildiğine belirten dernek yetkilileri öğrencilere sorunun çözümüne dair yeterli bilgi verilmediğine dikkat çekiyor. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Acar, kitapların çoğunda iklim değişikliği konusunda doğal afetlerle ilişkilendirildiği ve sorunun kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz tüketimine dair net ifadeler kullanılmadığını söylüyor. Acar, tasarruf, filtre gibi önlemlerle konu hava kirliliği ile karıştırılırken çoğu kitapta salım veya emisyon yerine salınım yazıldığını da dikkat çekiyor. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Acar, yaptığımız tarama bize ilk öğretim ve lise kademesindeki ders kitaplarının iklim konusunda birçok eksikliğe ve yanlış bilgiye sahip olduğunu gösterdi. Kitaplar arasında net bir bağlantı veya fikir birliği olmadığını gördük. İklim krizinin başça kaynağının fosil yakıtlar olduğu net bir şekilde belirtilmediği gibi, çözüm önerileri de kullanıma aza indirmek, filtre kullanmak gibi yanıltıcı unsurlar içeriyor. Türkiye'nin iklim krizini durdurma konusundaki çabalarının yeterli olup olmadığını söylemek gibi, Politik bir konuda ders kitabının işi değil esasında. İklim krizini gerçekten durdurmak ve emisyonları hızla sıfırlamak istiyorsak fosil yakıtlardan çıkmamız gerektiğini ve çözüm önerilerini doğru şekilde çocuklara anlatmamız gerekiyor dedi Hazal Acar. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Muğla'nın Menteşe, Ula, Yatağan, Bodrum ve Milas ilçelerinde Köylerinde 19 adet tabulu araziye kamulaştırma şerhi koyarak yenilenebilir enerji kaynakları yani yeka olarak birlediği ortaya çıktı. Bakanlık bölgede rüzgar enerji santralleri yapmayı planlıyor. Avukat kazmaz. Yangından önce şerh konulması kötü bir tesadüf mü? Yoksa bu işin altında başka işler de var mı? sorusunu sorarak tepki gösterdi. Tapuya şerh koyulan bölgeler arasında dünya turizmi için çok önemli alanlar, doğa turizmi, ekoturizmi için zaten halkın kendi içinde çalışmalar mevcut. Bu doğa harikası alanı 150 metrekarelik santral direklerini dikmek başlı başına bir doğa katliamı bu bölgede kurulacak resler yaşam alanlarını da etkileyecek. Bu projenin hiçbir kamu yararı yok. Bu nedenle bu projenizi bir kez daha gözden geçiriniz. Hatta yetkililerinizi bu bölgeye göndererek Ciddi bir inceleme yapılmasını sağlayınız. Sadece sermayenin değil doğanın ve köylülerin de hakkını gözeten adil bir karar için bu çalışmaları mutlaka yapmalısınız dedi avukat Remzi Kazmaz. Tabi yenilenebilir enerjiyi savunuyoruz ama bunun da doğru şekilde yapılması, köylülerin rızasının alınması ve aynı zamanda doğaya zarar vermeyecek şekilde de gerçekleştirilmesi şart. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. esan kalın.